1961 yılında doğduğum hususu tevatürle sabit. Ben bilmiyorum tabii. Şubat ayıymış. Denizli'nin Çameli ilçesi en küçük ilçedir. Babam devlet memuru. Mahrumiyet bölgesi sayılan, Ege'de mahrumiyet zammı verilen memurlara tek ilçedir. 2000'in altında bir nüfusu vardı o yıllarda. Bugün de 3000'i geçmiş değil halen. Kiradaydık, doğduğum evi sonradan gördüm, e, köhne, ahşap taş karışımı, kagir mi diyorlar, ev. Fakat çocukluğumu geçirdiğim evi iyice hatırlıyorum. Yine kiradaydık, bir bahçe içindeydi, önünde bir ceviz ağacı vardı. Cevizden, o ağaçtan düşen cevizler ayakkabılarımızın içine falan düşer. Ve biz onları yememek için titizlik gösterirdik. Öyle öğretilmiştik. Helal değildi falan. Bunu ev sahibi öğrendiği zaman çok hislenmiş. Bu çocuklar nasıl yetişiyor böyle falan diyerek bize izin verildi. Sonra yemeye başladık. O bahçenin içinden babamın Ramazan günlerinde özellikle akşam namazı için hafifçe koşarak... Ee, yarım adam boyundaki duvarı biraz da telaşla atlayarak karşıdaki küçücük ahşap camiye gidip akşam namazını kılıp geri gelişini ve tarhana çorbasına kaşık salladığımız oruçlu günleri dün gibi hatırlarım. Çocuk muhayyilemde kalan iz şudur, herhalde oruç denen şey babamın o koşuşturmaca ile yakaladığı küçük bir tavşan gibi bir şey olsa gerek. Babam oruç tuttu diye düşünürdüm. Elektriğin olmadığı bir ev, gaz lambası ışığında, iftardan önceki yarım saatte hüzünle babamın Kur'an-ı Kerim okuyuşu da gözümün önünden ve kulaklarımdan gitmeyen hatıralardan biridir. Efendim, dört kardeşlik, en büyükleriyim ben. Gariplik, hakimdi yani fevkalade ama mutlu muyduk? Evet, çok, çok mutluyduk. 14-15 yaşlarına falan geldiğimizde 6 yedinci kiralık evden çıktıktan sonra kendi evimizi yaptık. Halen o evde oturmaktadır ihtiyarlar. Babam 85, annem 75 yaşında olmak üzere. Betonarme bir ev yapmıştık. Büyük heyecandı. Yani ev bittiğinde zafer kazanmış kumandan edasıyla girmiştik. Hatırlıyorum. Koyu kahverengi Renkli bir adamdır Dedem gece görünmezdi Daha koyuydu İşte o dedemin Dedesinin babasıymış gelen 1850'lerde Geliş dediğiniz gibi Farklı bir hikaye Hacca giden Ortacalı Muğla Ortacalı bir ağanın Dönüşte Medine pazarında Satın aldığı bir köledir benim dedem O zamanlar 14-15 yaşındaymış getirdiğinde. O zamanlar böyle bir adet var. Hacca gidenler bir köle satın alıp geliyor, getiriyorlar. Üç maksat gözetiliyor. Birincisi çiftliklerde çalışacak kişi lazım hakikate, işgücü gücü lazım. E onlar bu iş için uygun oluyorlar. Çünkü ağanın çocuğu pek çalışmayı sevmiyor. Efendim, köle azat etme sevabı var. Bunu kaçırmak istemiyor zenginler. Bir de Delil oluyor. Hacca gidip geldiğine delil, yanında siyahi bir çocuk bulmuş gelmiş, belli ki her yerde yok bunlardan. Hacca gittiğine örfi bir delil teşkil ediyor. Ee, Sudanlıyız. yani onun Tabi bütün bunlara rivayetle ancak e, kendisi satın alınan bir köle olan büyük dedem çok detay veremiyor. Nakille bize kadar gelen bilgi bu. Ancak şunu da biliyoruz, tarihen sabit. Babam, dedem gibi, büyük dedem gibi böyle münferit gelenler olduğu gibi çokça gemiler dolusu Sudan'dan gelenler de var. Ege ve Akdeniz sahillerinde, denize yakın çiftliklerde onları bugün dahi öbek öbek görmek mümkündür. Üçer beş, beşer yüz kişilik köyler, mahalleler halinde. Koyu çikolata renkli Sudanlı. Yani herkesin bildiği üzere Sudan ahalisi bizi çok sever. Türk'ü çok sever. Artık biz diyorum yani biz e, buralı olduk. Yedi nesildir. efendim Ziyarete gittim Sudan'la vesileyle Yunus Emre Enstitüsü'nün davetiyle. Havaalanında karşılaştıklarım dahil olmak üzere gidip gelene kadar kime gözüm değdiyse, kimle göz teması kurudum, kiminle merhaba ettimse amcaoğluyla karşılaşmış gibi herkes bir yakınlık gösterdi. Kan çekiyor dedim yani bu kadar belirgin. Şüpheleniyordum da dedem anlattı etraflıca. Anlattı ve bu hikayeyi anlattıktan sonra ettiği nasihat şu oldu. Oğlum heves etme zenginliğe, bizden zengin olmaz. Dibimiz köledir, en iyimiz kendine yeter dedi. <gülüyor> Bir de bu aile içinde en çok okuyan ben oldum. Yani yüksek tahsil yapıp, yani avukatım bildiğiniz gibi bizim nesilde, bu, bu kadar okuyan olmadı. Babamın ısrarı, dirayeti benim ısrarımla Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla buraya kadar geldik. Bizden sonraki nesilde artık epey var da 70'li yıllarda üniversiteye giden bu aileden tek kişiydim. Böyle hüzünle karışık bir hikaye olarak bizzat dedemden dinledim. İyi ki anlattı yani onu kaçırsaydık sanki bir daha o bilgiye ulaşamayabilirdik. Detaylıca, neden 15 yaşındaydım, neden öyle yaptı bilmiyorum ama iyice bilmemi istedi. Baştan sona anlattı. Adı Seyit Hüseyin'dir dedi, benim dedemin babasıdır dedi. Muğla Ortaca'da köle olarak filan çiftlikte büyüdükten sonra azat edilmiş, beyaz bir Türk kızıyla evlendirilmiş. Ondan sonra o nesilden bize kadar hep yürük, beyaz Türk kızlarıyla evlendirildi. Bize muamele çok enteresandır dedi. Bu tabi sosyolojik olarak, tarihi olarak çok mühim bir noktaya da işaret ediyor. Ee, köleye yapılan muamele bugün derstir insanda Yani ezmek, üzmek, kalbini kırmak falan şöyle dursun. Ee, tersine olarak onun duasını almak, onun gönlünü kazanmak gayesini güdüyor efendi. Yani ne olur ne olmaz diyor bu diyor siyah ediyor bakarsın bir sahabinin Torunudur falan diyor garip zaten Sudan'dan geldi diyor Yediğinden yedirmek giydiğinden giydirmek ee, Onu hoş tutmak Gibi bir şey var bir Öğreti var herkesin kabul ettiği e Şimdi batı alemine bakıyoruz Bize benzer durumda olanların Orada çektikleri yaşadıkları Yani hikayeleri Tahammül edilir gibi değil insan içini parçalayan Zulüm hikayeleri var Bizim bu coğrafyamızda Böyle bir şey hiç olmadı. Tarih boyunca olmadı. Canlı bir şahit olarak biz ortalıkta kravatla dolaşıyoruz gördüğünüz gibi. Beş yaşını yeni doldurmuşken merak saikiyle ısrarla gittim. Kayıtta demediler okula. Hep anam benimle her gün gelir giderdi. Yani anamla beraber okuduk. Okuma yazma bilmez anam. Benden çok o okudu. Götürürdü getirirdi, götürürdü getirirdi. Bir yıl doldu böyle. Bir günde ben okula gitmek istemiyorum dememişim. Çok hevesliymişim. Öbür sene artık kaydedelim çocuğu dendiğinde ikinci sınıftan kaydedilmişim. Böylelikle erken bitirmiş oldum. Hiçce çıkmadım. Yani 11 yaşında ortaokul birinci sınıf talebesi olarak da devam ettim. Fakat girdiğim parasız yatılı okul imtihanlı, devlet parasız yatılı İmtanda kazandığım için 11 yaşımdayken orta 2'de okumak üzere Nazilli'ye Aydın'ın Nazilli ilçesine yatılı olarak gittim ve 5 sene lise sona kadar devamında Aydın lisesinde olmak üzere 1977'de mezun oldum. İlk okulu bitirip evet ortaokula kaydımızı yaptırıyoruz işte. Ortaokula başlayacağım, yaz tatili, 3 ayı geçkince malum yaz tatili süresince. Dereceyle mezun oldum, yani daha doğrusu okulun birincisi olarak mezun oldum falan diye. Babam beni ödüllendirmek kastıyla ilçede bulunan cezaevinde yatmakta olan bir ahbabına gönderdi. O da halen hayattadır Mehmet Kök. Orman suçundan yatmış işte, usule uygun olmayan ağaç kesmişse falan o yüzden yatıyor. Üç ay mıydı, beş ay mıydı cezası? Açık cezaevi, orada piknik yapıyorlar adeta. Bağlama çalmayı bilen biri bu. Elime bir bağlama verildi, ben gideceğim cezaevinde saz öğreneceğim falan. İki gün, üç gün devam ettim, açmadı beni o iş. Pek de beceremedim zaten. Bağlamayı nereye koyduğum bile bilmiyorum, kaybettim. Sonra evin önünden yokuştu, bir yoldan gitmekte olan akranımı gördüm. Benden 1-2 yaş büyük olanlar da vardı. Bir kitabı saygıyla göğüslerine bastırmışlar, yürüyorlar. Sordum nereye Kur'an kursuna gidiyoruz dediler. O ne? işte şurada ne yapıyor? Ne öğreniyorsunuz? Açtılar. Baktım harfleri tanıdım. Nereden tanıdım harfleri? Ya babam Kur'an-ı Kerim okurken çocukken takip ediyordum ya bakıyordum. Ha dedim bunlar o harfler. Ya nasıl oluyor? Gittim takıldım peşlerine. Kursa gittik. Birkaç gün sonra fark etti babam benim saz kursuna değil de Kur'an kursuna gittim. Hala onu söyler ara sıra. saza gönderdim. Sen gittin hoca oldun falan der. Üç ay boyunca Kur'an-ı Kerim kursunda... Fevkalade dirayetle, ısrarla üzerimde duran hocam, Mustafa Tezcan. Ben de ısrarla öğrenme hevesi içindeyim. Üç ay doldu ve ben Kur'an-ı Kerim'i yüzünden rahatlıkla okuyabilir hale geldim. Yani akranımı biraz geçtim. Bunu üç ayda yapmayan da 6 ayda yapıyordu zaten. Yani i̇şte bu bende bir soru hasıl etti. Hani yıllarca... Çalışılıyor da okunamıyordu bu harfler diyordunuz. Niye yalan söylüyorsunuz falan diye çok bozuldum ben o işe. Ya bana yalan söylenmesi canımı sıktı. Ee, Kur'an-ı Kerim artık yüzünden okuyabiliyordum. Ve bu arada kelimelerin üzerinde duruyordum. İşte bakıyorum Arapçadan gelmiş ama kökeni bugün Türkçe'de kullanıyoruz kökeni Arapça. Bu kelimeler ilgimi çekmeye başladı. Ee, Böylelikle fark ettim, yani üzerinde durulmuyor, bize detaylı biçimde öğretilmiyor ama Arapçadan Türkçe'ye giren kelimeler var. Hem de çok, adım buna dahil. Yani bunu fark edince bir kapı açıldı yani. ben. Sonra başka kelimeler gördüm, o kurallara uymuyor. Onlar da Farsçadan Türkçe'ye gelmiş, üçünden bir birlik, bir zenginlik, bir derinlik hasıl olmuş. Hiçbir şey terkibinde olduğu gibi, hiç Farsça, şey Arapça, bir Türkçe gibi. Bunu fark ettiğimde önümde bir e, dünya açıldı. Yani biraz da e, kızdım dediğim gibi yani yalan söylenmiş olmasına, benden gizlenmiş olmasına öfkelendim. İlk anda benim yani çocukluğum 11 yaşındayken Kur'an-ı Kerim kursunda e, yönlenmem böyle bir şeydir yani. Hala o izi takip ediyorum. Fevkalade etkileniyorum, hızlı bir devrimci, sosyalist, diyalektik materyalizmi hatmetmiş bir devrimci oluyorum. Lise 1-2-3, kuvvetli bir devrimciyim. Efendi O zamanlar hayat basitti, biz ilericilerdik, bizim gibi düşünmeyenler gericilerdi, faşistlerdi. Bir de bize biraz benzeyen fakat yoldan çıkmış sosyal faşistler vardı biz onlara işte çeşitli isimler verirdik. maocular derdik, sosyal faşistler derdik. Hayat çok yalındı. Üçe ayrılıyordu bütün insanlık. Sonra kafamız karışmaya başladı. Üç yıl boyunca bu ideolojik öğretinin tesiri altında bunalarak, rahatsız olarak, asla içime sinmeyerek ama ısrarla da müdafaa ederek bir çelişki yaşadım. 1977 ...de liseyi bitirene kadar bu ideolojik fırtına beni hep meşgul etti. Ancak burada bir noktaya işaret etmem lazım. Beni oraya davet edenler, yani sosyalist olmamı isteyenler, beni böyle yönlendirenler... ...dini de olmayan bir din ders öğretmeninin başkanlığında... ...üç dört arkadaşlık bir gruptu. O öğretmen bizi uzaktan yönetiyordu. Ve bana bir yalan söyleniyordu. Dedim hep yalan söyleniyor işte, benim canımı sıkan o. Yalan şuydu, aileden getirdiğim samimi dindarlığım bilindiği için, bunun dinle bir alakası yok, İslam'la bir karşıtlığı yok, hatta benzerlikler bile var. Efendim nasıl ki is İslamlık'ta zekat, sadaka falan varsa, e, burada da fakiri gözetmek var görüyorsun gibilerden, e, beni af buyurun amiyane tabirle dolmuşa bindiriyorlar. Ve fakat özel bir eğitimden geçtik bir yıl süren lise sonda, Diyalektik materyalizmin başlangıç ilkeleri. Joseph Stalin'in kitabı. Küçük bir kitaptır ama oldukça ağır felsefi bir kitaptır. Doktor Hikmet Kıvılcımlı tercümesi. Namı diğer Ali Kızılırmak. E, kitabın son sayfasında e, bakla ağızdan çıkıyor. Ve meselenin öyle olmadığı anlaşılıyor. E, bana bakışlar çevriliyor. 5 kişilik darbe ekibiz ve diğer dördü e, altı ay sabret, 7 ay sabretmişler beni yola getirmek için. Ünlem işaretiyle söylüyorum. E ne diyorsun Hayati, dediler. Benim küfür söylemem isteniyor yani. Benim dinden çıkmam isteniyor. Teklif bu. Orada radikal bir cevap verdim. Benden beklenmeyen bir şeydi. Yani zayıf bir çocuktum. Keyif için dövenler bile vardı beni. Fiziki gücüm öyle gösterişli değildi. Buna rağmen bakın dedim. Buguna kadar yalan söylediniz. Yalan açığa çıktı. Ve şimdi benim İmandan çıkmamı istiyorsunuz. Cevabımı veriyorum. Eğer La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek devrimci olunuyorsa varım. Ama olmuyorsa ki olmayacağı anlaşılıyor kararısız vereceksiniz dedim. Ben Allah derim, Resulullah derim. Başka da bir şey demem. Postüladır benim için. O zamanlarda öğrendiğimiz modern matematik postülar kavramını bize öğretmişti ispat istemeyen, hakikat manasına gelen matematik bir tabir. Bendeki bu sert ve net çıkış çok şaşırttı onları. Buz gibi oldular. Şöyle bir birbirlerine baktılar falan. Şansım kısa bir süre sonra okulun bitecek olması ve onları bir daha görmeyecek olmam idi. Öyle de oldu. Hayırlısıyla, kazasız belasız o kısa dönemi atlattık. Mektepten ayrıldık. Bir daha da hiçbirini görmeden 30 yıl geçti. Sonra ziyaret ettim, tanıştım kendileriyle. O bir Yani beni uzaklaştıran, beni benden koparan, dinimizden, e, İslamlıktan uzaklaştırma tehdidi içeren bir ideolojik fırtınadan kurtulmuş olmak beni daha sonra e, yol arayışımda e, çok etkili oldu. Yani hasretimi, iştiyakımı artırdı e, ve hızla sarıldım, arzuyla sarıldım, zehri temizlemek için panzehire. ...bugünkü konuşmaların sebebi de odur işte. Gelirken... ...doğrusu... ...böyle biraz heyecanlanmıştım. Yani epey heyecanlanmıştım. Ancak... ...şaşkınlıkla ayak bastım. İlk geldiğimde tutuldum İstanbul'a. Yani hayran oldum, sendeledim. Böyle biraz ayağım yere basmadan mecnunane tanıştım. O halet-ruhiye halen değişmemiştir. Hele hele o bölgeye gittiğimde, sur içine gittiğimde yani Sultanahmet'e, Eminönü'ne, Sirkeci'ye oralara gittiğimde hala pek makul olmam yani. Böyle aşıkane dolaşırım. Fakat mesele şu. Erken gelmişim, oldukça erken. 16'yı yeni doldurmuşsunuz, hukukta talebesiniz. Arbede var, anarşi var, ortalık çok karışık. Ee, babam da kaydımızı yaptırdık, İstanbul'la tanıştık falan ama götürdü beni. Bir yıl dinlen bu, bu anarşi devam ederken ben seni İstanbul'a göndermek istemiyorum dedi. Hatta o zamanki siyasi iktidarı suçladı. Bunlar da yapıyor bu işleri. Bu iktidar değişmedikçe falan dedi. Tabi ilgisi yoktu. Orada başka hesaplar vardı. Babam onu nereden bilsin? Bir yıl geçti ve ben o bir yıl boyunca Denizli, Çameli'de düşündüm. Tefekkür ettim. İçim yandı. Aldığım zehirden kurtulma ihtiyacım had safadaydı. Namaza başladım bir gün. Durup dururken camiye gittim tekrar. Çocukluğumda zaten namazı biliyordum. Çok da seviyordum, biliyordum da. işte araya giren o üç yılda kafamız karıştı ya. Ve bir seher vakti, sabah namazının o ilk vakitlerinde, güneşin doğacağı yere bakıp, ''Ya Rabbi beni kurtar, beni sevdiklerine kavuştur, beni zehirlediler, bana ilaç nasip et, bana yol göster.'' diye dua ettim. Allah dualarımı kabul etti. Müteakip sene İstanbul'a geldiğimde bir yıl boyunca okula yine gitmeyerek ikinci harcıyoruz yani. İstanbul'da ne kadar kitapçı varsa ne, nerede ne kitap varsa dolaşarak İstanbul Kazan Ben Kepçe derdime derman alıyorum. Aradığım şey de tam olarak şu. Çocukluk yıllarımda Adını duymuş olduğum i̇mam Gazali Hazretleri'nin aşüğüyüm, meftunuyum. Ondan bazı şeyler öğrendim ben. 400 küsur kitap sahibi, 55 yıl yaşamış, 1111'de vefat etmiş. Kitaplarından birkaçı bugün dahi Oxford'da ders kitabı. Ki onların başında gelen de bana derman olan Tehafütül felasife Filozoflara, felsefeler, felsefeye cevap. Bu kitabı aramaya koyuldum. 17 yaşında bir talebe İstanbul'da Tehafütül Felasife arıyor. Hep garip karşılandım. Takdirle karşılandım. Bir kitap evine gitmiştim vilayetin karşısında. Bunu sorunca, otur bakalım delikanlı dedi. Oturdum, çay söyledi bana. Sen nereden geliyorsun dedi. Sen kimsin dedi. Tehafütül Felasife isimli kitabı. Arar mı dedi senin yaşında biri dedi yani. Bu normal değil dedi. Dedim ki babam Kimyais-i Saadet isimli İmam Gazali Hazretlerinin kitabının Türkçe tercümesini 1973'te almış. Ben 12 yaşındaydım. İçer gibi okudum. Hakikaten de öyle okumuştum ya. Yani o kitabı okurken yaşadıklarımı yani anlatmak zor ya. Etrafıma bakardım garip garip. Bu kitap burada ve bu insanlar bunu bilmiyorlar mı? Saygı duyduğum adamlar var etrafında öğretmenlerim, müdürler, kocaman kocaman adamlar. Biliyorlar da dikkatimi almıyorlar. Bu insanlara ne oluyor falan diye acıyarak bakıyorum etrafıma. Bana öyle iyi geliyor. O kitabın ön sözünde tehafütül felasefeyi duydum, gördüm dedim yani. Ben dedi böyle zehirlendim bana dedim zarar verildi falan. Onun için arıyorum. Bulsan da anlaman mümkün değil dedi. Kırklı yılların Türkçesiyle yazılmış dedi. Yani anlayamazsın o Türkçeyi. Biz bastık dedi. Yani bastık 40 yıl önce ama elimizde bir nüsha bile yok dedi. Bunu arayan yok, soran yok. Ancak talebeler belki dedi tez için, ders için falan yok dedim. Ben bulacağım da bulduktan sonra anlamayı düşüneceğim. Ama bulacağım dedim. Allah maksadına kavuştursun dedi beni uğurladı. Arayış sonuçlandı hamdolsun buldum, kavuştum çok şükür ve 2000 sayfaya yakın kitap okudum 1-2 ay içinde böyle ihtiyakla. İşte Vallahi çok susuz kalmış hani böyle çölde susuz kalan ördek falan diyorum ya kendimi ona benzetiyorum. Nasıl ferahladım, nasıl rahatladım, nasıl böyle bir derin nefes aldım. Kelimenin tam anlamıyla yaşamaya başladım. 1978 Kasım, tadı da olan bir hadisedir. İşte o zamandan beri benim halimde olan, bilerek ya da bilmeyerek böyle bir ızdırabı yaşayan gençlere ulaşma kaygısıyla yaşıyorum. 2. yılda böyle geçti. Okulla gitmeyi denemedim değil. Hatta bir defa gittim. Büyük anfide, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde büyük anfide kapıya yakın bir yerde oturdum. Kolay kaçmak için arbede çıkarsa diye. Bir defa gittim ama teneffüste karşıma biri dikildi. Tepeme dikildi yani ne karşı? bu iki bu iki metreden uzun bir adam. Bu bizim okul, okul dedi biz bilmem ne isteriz, bizim elimizde dedi. Yanlış yere oturdun dedi. Efendim sana yazık olur dedi falan. Tehdit açık yani. Öbür tarafa geç dedi. Eğer geçmek istemiyorsan ortadan git gel illa okula geleceksen biz onlara ot deriz dedi. Anladım ki bize göre değil orası zaten pek de gönüllü değilim. O yıl da öyle geçti. E, i̇kinci yıl bitti ben hala okula siftah etmiş değilim. Sadece kaydım var kuru, kuru bir kayıt duruyor orada. Üçüncü yıl artık biraz sakinleşir gibi oldu. E, biz 18 yaşına geldik. Geldim okula Derslere devam etmeye başladım İşte o üçüncü yılın sonlarına doğru Eylül 1980 Bir anda Sütliman olduğu ee, Askerler okulda olmaya başladı Polis okulda olmaya başladı Dersler yürüdü artık yani ee, Herkes kuzu gibi oldu <gülüyor> Yani ok o dört yılda dört yılda bitirdim yani Ama o kaybımız yanımıza kar kalmış oldu ee, Çok sonradan anladık neyin ne olduğunu yani ne oyunlar yapıldığını, ne tezgahlar çevrildiğini. Fakat o güne kadar okulda bulunmak, ders takip etmek çok zordu. Özellikle işin içinde değilseniz. Efendim, ben o dönemi kendime yol arayışına harcadım. Ki çok karlıyım hamdolsun. Hayır varmış yani. Yıllar geçtikten sonra anlıyorsunuz bunu. Dediğiniz gibi tabii İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü, o bütün olayların merkezi. Kaydı mı yaptırdım memlekete gittim, kitapları almak üzere geleceğim. O ana kapıya bomba atıldı, 13 kişi öldü. Yani 8 olay yerinde beşer hastanede. Yani atan belli değil, öldürülmek istenen kimler belli değil. Yani tam bir kaos ortamı, ne tuzaklar kuruldu ülkemize biliyorsunuz. Sözlüyüm, İstanbul'dayım. Şartlar dramatik. Efendim, gözümüz yaşlı. Ve her gün gelip geçtiğim Banlio treni Erenköy'ünden geçerken, Necip Fazıl Merhum'un orada evi olduğunu biliyorum. Birçok şiirini ezberledim, ezberliyorum. Çok meraklıyım, kendisiyle tanışmayı arzu ediyorum. Arkadaşlarım da... Bana haberi bunu söylüyorlar, ya git bir tanış falan, şiirlerini okuyorsun, bak fena da okumuyorsun yani, o seni sever falan diyorlar. Ama yok tabii, bizde öyle bir cesaret yok, birisi beni götürsün diye bekledim. Ama her gün gelip geçerken Erenköy'nden bunu düşünürdüm, cesaret edebilsem falan diye. Beşinci istasyonu Erenköy'dür, on ikincisi Cevizli, ben Cevizli'deydim. Vanliyo treninin 24 istasyonu vardır, Tuzla'da biter. Birkaç yıl böyle geçti. 1983'e geldik. Artık evliyim, 2 yıllık evliyim. 22 yaşındayım. Ee, ne olacak da görüşeceğiz falan diye beklerken Mayıs ayının sonlarına doğru Beyazıt Camii'nin avlusunda derse girmeden önce satın aldığım gazetede Necip Fazıl Merhum'un tam sayfa resmini görünce içim cız etti. Anladım vefat ettiğini. Ee, altta bir beyti vardı resmin altında. İlk anda okuyamadım, cesaret edemedim. Biraz düşündüm, gazeteyi koltuğumun altına aldım. Epey bir düşündüm yani. Düşün, orada düşüp kalacağım diye. Sırtımı sağlam bir yere dayadım. Acaba ne yazdı diye bir taraftan düşünüyorum. Rahmetli'nin ölüme dair harika mısraları var tabii. Birçoğu bir konabilir de oraya, aklımdan onlar geçti. Kapı kapı, bu kapının son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Şu gideni çevirsem tutup da eteğinden. soru versem haberin var mı öleceğinden? Büyük randevu bilsem nerede saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta? Son gün olmasın dostum çelenkim toparabam, alıp beni götürsün tam dört inanmış adam. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar, serbi çürür, ölüm yıpranmaz. Ve diğerleri, özellikle bunlardan biri konmuştur. Zannıyla gazeteyi kendime yaklaştırdığımda şu beyti gördüm. Genç adam, yollarımı adım adım bilirsin, erken gel. Beni evde bulamayabilirsin. Tabii sendelerim, Beyazıt tepemde döndü. Dünya böyle bir yer. Dünya ayrılık dünyası. Görüşemedik ama gam değil. orta görüşürüz. Dedim. 36 yılı geçti. Ümit ediyorum. Arayacağım. Orada görüşeceğim inşallah. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ben onu çok severim. E hanıma mektup yazamayan 22 yaşında bir delikanlı cesaretini toplayıp da Necip Fazıl'ın karşısına nasıl çıkar? İmkan mı var? Şimdi gençlere imreniyorum. Hoşuma da gidiyor. Böyle her istedikleri yere gidiyorlar, tanışıyorlar falan. Böyle yürekli olmak lazım herhalde onlarınki daha doğru. Bizim zamanımızda çekingenlik hakimdi. Var, başkası alır diye endişe ettim. Ne ee, Neuzubillah, onu göze alamazdım <gülüyor> efendim. Evlendiğimiz gün itibariyle ben 20, o 16 yaşındaydı. Yani bugün böyle bir şey yapana Ağır hapis cezaları var Şimdi Evleniyorsunuz Hanımı bırakıyorsunuz anne babaya İstanbul'a gidiyorsunuz 3 yıl okuyorsunuz Evvela şuna bakmalı 3 yıl tahsil 1 yıl staj 4 ve 7 yıl Avukatlık müddetince toplam 11 yıl Kayınvalidenin Sultası altında Aralıksız Tahakküm altında Geçen bir ömür var 11 yıl, buna tahammül edebileceğini düşünen hanım kız var mı bilmiyorum bu zamanda. Mitolojik hikaye gibi geliyor insana, böylelikle erdi yani, <gülüyor> bir ermişle evliyim olsa, <gülüyor> efendim. Üç e, yıl net bir ayrılık, yani izne gitmeler hariç İstanbul'dasınız, anne baba yanında hanım. E ne kadar ayrılık şiiri varsa ezberliyorsunuz tabi kabiliyet artıyor insan zihni açılıyor. Bahtiyar Vahapzade'ye şair nasıl olunur diye sorulduğunda en sevdiğin elinden alacaksın benim vatanımı aldılar demişti. Yani şartlar ağır olmadan böyle bir ızdırap bir zillet, inkisar olmadan pek bir şey açığa çıkmıyor sanki. Yani inci sancı mahsulüdür. Şiirlerle bu kadar ilgilenmiş olmam, içli şairleri tanımış olmam da elbette bunun belirleyici etkisi vardır. Evet cesaret edemedim ona. O ekonomik durumuna elverişli değildi. Gelsem ev tutmam lazım, ağır masraflar devreye girecek, askerlik yapmam lazım, hiçbir hazırlığım yok onun için. Ancak şu da var, ee, babam arzu halcı benim, mesleği o. Ee, kendi memleketimde arzuhalcılık taşra da avukatlığa çok benzer. Hatta ahali bunu anlamadı bile. Babasının yerine oğlu geçti deyiverdiler yani. Ee, kolayıma geldi işin doğrusu. Orada yaşamak e, bana daha kolay geldi. Yedi sene yaptım bu şekilde. Ama sonra başka mahzurlar ortaya çıkınca mesleği de bırakarak ayrıldım. Evet. O mahzurlar çocukları yetiştirme noktasında yeterince faydalı olamadığım, hatta zararlı olduğumu görünce dedim, bu, bu böyle olmaz, çocuklara yazık olur, ben bunun hesabını veremem. Meslekten de feragat ederek İstanbul'a geldim. Mesleğe dönmem gerekti. Bana bu teklifi getiren arkadaşlar bir ekipti ee, yüksek yargı merkezli Ankara'da bir e, hukuk mesleği teklif ettiler ya bunca yıldır ayrıyım 10 yıl oldu benim meslekten koptum falan dedimse de e, yok sen onu yaparsın Allah'ın izniyle sen olgunlaştın falan dedi de 40 yaşına geldik artık 40'ı geçtik İstanbul, bu Ankara'da olabilirdi Yargıtay Danıştay yüksek yargı ile yüksek bürokrasi ile Devletin merkeziyle tanışmamda fayda gördüler. İyi de yapmışlar, bundan e, beklenenin dışında faydalar hasıl oldu. TRT'de program başladı, Efendim e, bir tanınma hasıl oldu. İstanbul'da elde edemediğim birçok imkan ve fırsatı bu sayede Ankara'da buldum. 15 yıl öyle geçti, müddeti hayatımda aralıksız olarak, en uzun süre kaldığım yer Ankara oldu. Hiç beklemediğim, hiç düşünmediğim, tasarlamadığım bir biçimde. Ama ona da 8 ay önce son vererek torunlar da artık büyümeye başladığı için İstanbul'a avdet ettik. Ee, Eyüp Sultan'a defnolunma muradıyla buradayız. <gülüyor> Hiçbirini becelememenin itirafıdır aslında o. O fazla iş yapan birisi e, demek ki beceremiyor da ondandır. Ancak şartlar böyle getirdi. Yani ben avukatlıktan, ayrıldıktan, onu gözden çıkardıktan sonra 1993 yılının başında çocukların istikametine zarar verme ihtimalini apaçık görüp ürktüğümden, korktuğumdan bir dostumdan yardım istedim. Ben dedim cübbeyi çıkarmaya da hazırım İstanbul'a geleceğim ama... Ee, bana orada hayırlı bir ortam ve iş yani ben çocuklara, çocukların din eğitimini ahlak eğitimini rahatlıkla verebileceğim bir ortam arzu ediyorum dedim. Buna uygun bir biçimde yapılanma oldu. İşte o arada sunuculuk, dergi, yayıncılık fuarcılık, efendim eğitimcilik, oradaki eğitim şirketlere yönelik e, mesleki eğitim falandır yani böyle. Bu arada radyo programcılığı başladı ve o sayede de Şehirlerle i̇şte ilgi artık sistematize oldu, bir, bir kanala girdi, bir toparlandı. 2002 yılına geldiğimizde de bir televizyon sunuculuğu imkanı doğdu. İlk üç gün dilim damağım kuruduysa da sonra iyi bir televizyoncu olacak galiba bu dililer. TRT'de 2008'de gittiğimde Ankara'da öyle düşündü. O günden beri ekranlardayız. Ee, bu tabi gençlere daha kolay ve daha etkili ulaşmanın bir vasıtası olarak kıymet ha bir radyo yöneticisi büyüğüm vardı ee, emekli Deniz Albay ee, nitelikli çok Saygın bir insan, muteber bir büyüğüm. İlhan Bey, İlhan Apak, gençlerle e, haftalık 15 günde bir cereyan eden sohbetlerimi takip etmiş. Ve orada çocuklara faydalı olduğum kanaatine varmış. Yani çocuklar seni seviyor, gençler seni seviyorlar, istifade ediyorlar. E, sen çok okuyorsun, bir de bunu anlatırken içten anlattığından olacak gençlere olumlu tesir ediyor. Kendisi radyo yöneticisiydi. Radyoda sana haftalık bir program vereceğim. Millete moral ver dedi. <gülüyor> çok çekinerek, ürkerek başladım ama o program beni yetiştirdi. Beş yıl arayla, beş yıl süreyle haftada bir gece 12'de başlayıp 3'te biten canlı sohbet programı. Ve programın içinde Başka kimse yok. Tek başıma ben konuşuyorum. Dinleyicilerle bağlanarak falan. E, üç saat konuşacaksanız dersinize çalışmanız gerekiyor. Mevcut ilgimi artık artıran, zenginleştiren bir fırsat oldu o beş yıl. Beş yılın sonunda da e, 2002'ye falan gelmiş olduk. 2002 sonları. Ekonomik kriz vardı bilirsiniz 2002 krizi, 2001 krizi. Yani özel olarak ben de esaslı bir krizdeydim. Kızım istendi, verdim, düğün yapacağım, metelik yok, e, maaşım yok, fevkalade, zor durumdayım yani. Dedim ya inci sancı mahsulüdür. E, gözümüz yaş, hep, hep ağladım ben. Gözümüz yaşlı, kız veriyorsun 17 yaşında kızım gidiyor falan yani kız babası olmak da çok zor. efendim. İlk isteyene verdim tabii bu arada isteyene sordurdum. Namaz kılıyor mu bu çocuk dedim. Beş vakit kadar tamam dedim. O zaman. Başka bir şey sormuyor. İsabet etmişiz. Yani bak güzel bir örnek oldu. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın ihsanı. İşte o günlerde televizyon sunucusu lazım. Ama kriz ortamı olduğundan para yok. Yani ne lazım yani? Para istemeyecek bir sunucu lazım. <gülüyor> kriz bir fırsat doğurdu. Hiç aklımdan geçmeyen bir şey. Kendimi televizyonda buldum. Otuz gün üst üste devam eden programda e, biz de bu işe alıştık. O program Ramazan programıydı. Her gece değişen konuklarla sohbet ediyorduk. Kritik bir saatti. Bir buçukta başlayıp üçte bitiyordu Ramazan gecesi. Yani sahura kalkacaklar henüz kalkmadı. İşe olanlar yattı. Ortada seyirci yok yani. <gülüyor> Canlı risksiz. Bizi seyreden falan yok diye düşünüyorum. 30 gün boyunca Cem Karaca'dan tutun da, Uğur, Işılar, işte birçok tanıdık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o zamanki Ali Mufit Gürtuna'dan ünlü tanıdıklarla sohbetler edip bir miktar geliştirdik bu işi. Sonrasında işte bu birikimin üstüne. 2008 yılı geldiğinde TRT Genel Müdürlüğü bizden düzenli bir program istedi. Hamdolsun mahcup olmadık. Onun üzerinden de 11 yıl geçti. Artık her yerde konuşur hale geldik. Evlerde halen de devam ederim ona. Yani halen de İstanbul'a döndükten sonra. Haftada bir yetiştiremiyorum. Çok geziyoruz falan vakit bulamıyoruz ama e, gençlerle hayat hayatı konuşuruz yani. Bu, bu çocukla benim yani geçen de 35-40 kişilik bir genç grubuyla bir evde çay sohbetindeydik yine. Gündemle, e, ihtiyaca göre yani orada 10 yaşında çocuk da var, 40 yaşında adam da var. Sohbetin konusu. Valla 32 farzı bir gözden geçirmekten tut da Ahmentü'yü şöyle bir daha okumaktan geçti tarih sohbeti, edebiyat sohbeti, velhasıl bize ait olan her şey. Şimdi biz bir noktayı atladık malum. Kısa bir hikaye anlatayım, neyi atladığımızı oradan. Haccacı zalim, çok zulmediyor diye şikayet edildi anasına. Belki anasını dinler diye. Dediler ki oğluna git söyle artık bu iş haddi aştı. Merhamet etsin biraz diye. Öyle mi diyorsun ana dedi. Bekle. Perde gerisine annesini koydu. Makam odasında, makam odasında. Sokaktan birini tutup gelmelerini emretti iki adamına. Gelen adama sordu. Adam ödü patladı zaten saraya girince sağa çıkmak zor diye düşündü. ''İlim sahibi misiniz?'' dedi. ''Hayır efendim, cahilim.'' dedi ben dedi. İşte bilgim yok. Okumadık. ''Dünya nedir, ahiret nedir?'' sorular soruyor üst üste. ''Dünya bir damladır, ahiret denizdir.'' dedi. ''Ne iş yapar? Zeytinciyim.'' dedi. ''Anlat bana zeytinciliği Nasıl budanır, nasıl yağ çıkarılır, pazarlama nasıl yapılır?'' gayet güzel anlattı. ''32 farzı bir sayar mısın?'' dedi. ''Arz ettiğim gibi cahilim efendim.'' dedi. ''Amen oku.'' dedi. İşte dedim ya cahilim efendim. ''Namazın farzları nedir?'' aynı cevap. ''Cahilim.'' ''Be adam.'' dedi. Dedin ki dünya damla ahiret, deniz. Dünya için ne lazımsa çok güzel söylüyorsun ezberden, iyi de biliyorsun aferim. Ahiret için ne sorsam cahilim diyorsun. Cahilsen dünyayı da bilme. Ben seni şimdi ne yapayım dedi. Sonra perdeyi araladı. Anne gidenler böyle gidiyor dedi. <gülüyor> Bizim böyle bir şuur noksanı kendimizle ilgili bir gaflet halimiz var. Buna itirafa, bundan tevbeye mecburuz. Bize o gerekiyor. Allah ile arayı düzeltmemiz lazım. İşte sohbetlerimizin konsepti bu. Yani çocuğa bir şey vermediğin zaman suçlayamazsın. Ben gençlerimizin bu noktada mahrum bırakıldığını görüyorum, müşahede ediyorum gittiğim her yerde. Üniversitede konferans veriyorum, çocuklar garip garip yüzüme bakıyorlar. Ya hocam biz hiçbir şey duymadınız tabii, işte, duymuyorsunuz. Mesele de o zaten. Yani... Bizim zorunlu dün derslerine ihtiyacımız var. Fizik, kimya, matematik, biyoloji tahsil eden meslek sahibi olur ama din, tarih ve edebiyat tahsil eden kişilik kazanır. Sohbetlerimizin konusu işte onlardır. O radyo yöneticisi büyüğümün torunu da gelir giderdi de çocuktan takip etmiş yani. Bu çocuk ne alıyor ne satıyor falan diye. Ankara'da 14 yıl aralıksız Altındağ Belediye Başkanlığı Nezaretinde aylık sohbetlerimiz olurdu. Kabakçı Konağı sohbetleri falan bir klasik olmuştu o. Şimdi İstanbul'a gelince artık tabii onu bıraktık. Oraya devam eden bir hanım kız vardı. Lise sondaydı ilk geldiğinde. Şimdi evli anne hakim. Babasıyla beraber gelir giderdi. Dördüncü yılın sonunda babası bir gün beni kenara çekti de Hocam dedi kızımız dedi namaza başladı dedi. İyi dedim iyi olmuş. Bu derslerle sohbetlerle oldu. Ya ben dedim sohbetlerde namazdan mı bahsediyorum? Yok yok dedi. Bahsetmiyorsun da o anladı dedi. <gülüyor> yani kendi yani aslı kaybediyoruz. Gaflet şuursuzluk, bilgisizlik. Ben hiçbir şeyden korkmam da cehaletten korkarım. Bulaşıcı hastalık gibi bir şey bu. İşte sohbetlerimizin konusu, gençlerle temasımızın teması bu. <gülüyor> Üç, üçü de. Üçü de. Yani metodu nedir denilirse ısrardır derim. Isrardır ve istikrardır. Ee, lüzumsuz ilgilerden kendinizi kurtarabildiğiniz kadar kurtarmak önemli. Ve asrımızın zandımca önemli problemlerinden biri de bu. Dikkatler dağınık. Kendini toplayamıyor gençler. Yani eskilerin dediği eli tencerede, gücü pencerede durumu var. Bir türlü odaklanamıyor. İşte o önemli, o nokta önemli. Davuduta-i Hazretleri bu kemali nasıl bulduğunu sualini şu cevabı veriyor? Kedi fareyi beklerken takip ettim. O kadar dikkatli ve konsantreydi ki bir lokma et için kedideki bu dikkatin çok fazlası bir insan olarak bana lazım dedim ve derslerimi dikkatle aldım diyor. Ee, dediğim gibi istikrar, ısrar etme önemli. Tanımadığınız, anlamadığınız bir kelimeyle bir kavramla karşılaştığınızda öğrenene kadar peşinde olmak, lugat karıştırmak önemli. Yani bu işin, bu faaliyetin gençlerimize armağan etmesini umduğum meyveleri bunlar. E kabiliyet, yani Allah kabiliyeti herkese veriyor aslında. Yani yedi bin ezberledi diye şişirmenin veya büyütmenin anlamı yok. On yaşında hafızları lütfen görelim. Bilmediği lisanda değil mi efendim? Altı yüz sayfayı ezberleyen çocuk on yaşında. Bu bize ne öğretiyor? Elbette Kur'an-ı Kerim'in mucizesi apaçık meydandı, güneş gibi meydandı ama bahs diğer insanda da bir kabiliyet var yani, bir potansiyel var, göz ardı etmeyelim. Hanımlara bir şey söylemek haddimizi aşar, onlar şiirin mevzudur. <gülüyor> Ee, ...yine ezberlemek isterlerse elbette mahsur yok ama ben delikanlılara, hem onu söylemek isterim. Efendim, ifadenin yumuşaması, tatlanması, ruhta incelme e, için faydalı birikim... ...o beytlerin arka planındaki dünyadan haberdar olma noktayı nazarından önem arz ediyor... Geçen de Şeyh Galip Merhum'un bir beytini anlatırken kemküm ettim. İzahta güçlük çektim. Âdeme muttasıl ol ta ki cüda olmayasın. Secdeler ki ki merdude huda olmayasın. 48 Mısır abi, şaheserdir o. Yani onu öğrenme halinde, onun üzerinde yeterince odaklanabilme halinde bütün kültür meselelerimizi kökten halledeceğiz biliyorum da. Odaklanamadık bir türlü yani sistem olarak, millet olarak. Olacak ama ben, ümidimi kesmedim. Onu izah ederken baban Adem aleyhisselama benze, onun gibi davran, efendim iblise çekme, secdeler et, reddedilme, tardedilme falan gibi şeyler tabi bu hikayenin başına bizi götürüyor. Meleklere secde emri verildi, kıble Adem aleyhisselam idi, iblis itiraz etti, ben ateşten yaratıldım, toprağa secde etmem falan mesele malum. Bunu izah etmeye çalışırken dinleyenler arasında ahir zaman alameti, Nurullah Genç Hocam da vardı, meseleye vuzuh getirdi. O dedi işte toprak kültürü ile ateş kültürünün başlangıç noktasıdır. Toprak kültürü Hazreti Adem'i, ateş kültürü iblisi temsil eder. Toprakta tevazu, verim, bereket esas, ateşte kibir, yıkıcılık, yakıcılık hakim yani tam oturan bir izah yani Allah razı olsun eksik olmasın. Bu bana da faydalı müfit oldu. İşte o beyti oku öğren ezberle falan derken kastımız arka planına yaptığı atıf ile tanışıyorsun bu sayede. Ve fakat bununla birlikte temel bilgiler edinilmeden şiirle meşguliyetin bir anlamı, bir faydası olmayacağından olamayacağından web sayfama tavsiye ettiğimiz kitaplar diyerek haddi zatında vasiyet ettiğimiz kitapları koyarak da bizi ciddiye alan herkese dedik ki yani buradan başlamak elzemdir. Bu altyapı olmadan şiirden de bir şey alamaz. İki temel eser koyduk oraya. Hatıra, yani vasiyetimiz kabiliğinden web sayfama. İkisi de Sultan Fatih merhumun Hocaları tarafından kaleme alınmış. Biri ilim, biri aşk kitabıdır. İkisinden de behredar olmadan birle meşguliyetinde bir manası olmaz. 20. asra Sarkan. Yani 19. asır Türk'ün en zor asrıdır. Tereddütler 1830'larda başlayan, yerin ayağımızın altından çekilmesi, esasen özetin özeti... Biz beş kelimeyle bugüne geldik. Tanzimat, ıslahat, inkılap, reform, devrim. Beşi de bize ait olan her şeyi yıkıp enkazı üzerinde bilahire plan yapma gibi bir lakaydi içeriyordu. Her şeyimizi giyotine verdik. Acımasızca harcadık. Dil devrimiyle 1940'lı yıllarda giriştiğimiz cinayeti tanımlamak bile zordur. Bizi getirdiği nokta şudur. 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda eser vermiş birçok ustadı bugün anlayacak kadar Türkçe üniversite mezunlarımızda yok. Ya, ya Kemal Beyatlı, 1958. Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı, 1973. Veysel Öksüz, 1993. Yazdığı eserleri okuyorum. Karşımdaki üniversite mezunu. Maalesef yabancı dil görmüş gibi. Yani böyle çok bambaşka, hiç kendisine ilgisi olmayan bir alemden bir şeyle karşılaşmış gibi tereddüt içinde. Sebep işte o 40'lı yıllarda adına dil devrimi gelen facia. Son perde. Tanzimat'tan bu yana, 1839'dan bu yana, yani bir tarih noktası vermek için söylüyorum bunu. Beş defa. Hepsi yıkım projesi. Tanzimat, ıslahat, inkılap, reform, devrim. Eyvah bu boğaziçe'de biz dergine yandık. Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık Ziya Paşa. Bir oyuna girdik, kaybettik diyor. Hasar ortada da. Bilmiyorum ne kazandık diyor. Bilen varsa söylesin diyor. Ziya Paşa marhum. Ee, dediğiniz gibidir. 19. yüzyılda çatırdama, çok çetin bir çatırdama oldu. Türk'ün en uzun asrıdır, en zor dönemidir. 20. yüzyıla geldiğimizde de artık o istikamette birçok yanlış, birçok şuursuzca işler cereyan etti maalesef. Şimdi geldiğimiz noktada Kendimizle tanışma, zorunlu dün dersleri demem o, efendim. Ee, kendi birikimimize dönme, kaynaklarımıza samimiyetle dönme, çakır dikeni suladığımız yetsin, tevbe edip gül fidanı sulama zamanıdır. 12. Cumhurbaşkanı ve 75. liderimizdir. Bu coğrafyaya... Millet olarak biz 1040 yılında geldik. Tebriz başkent olmak üzere Anadolu'da ilk devletimizi kurduk. Vefatından hemen sonra oğlu yoktu yeğeni Alparslan Varhun işe aldı, Malazgirt'ten geçti, iyice perçinledi bu bu zaferi. Oğlu Melikşah geldi. Onun döneminde biraz önce andığım İmam-ı Gazali Hazretlerinin hizmetleri bütün dünyaya İntişar etti, Berk Yaruk, Sencer, 27. isim olarak da Ertuğrul Gazi, sonra Osmanlı Devletimiz kuruldu, 36 isim de orada var. Edel 63, 12'de reisi cumhur gördük, 75. Bunu böyle görmekte gördüğüm fayda şu, aksi halde yeni yetme, köksüz, sadece bir birkaç on yılı olan, bir millet, bir devlet gibi bakma, arızasına, paranoyasına mahkum oluyoruz. İstanbul'da sadece bir bölgede yer alan üç kütüphane, Beyazıt Nuru, ve Süleymaniye, Fatih'teki Millet Kütüphanesi'ni de buna eklersek dört kütüphane, bir İngiliz tarihçi Arnold Toynbee tarafından 51 yıl incelemeye konu olabiliyor da, günümüzün okumuşlarının ilgisini bile çekmiyor. Ve böylece Türkçe kitapları okumayan, okumuş Türkler olarak garip bir tablo çiziyoruz. Ben kendimizle tanışma, birikimimizle kucaklaşma manasında bu meseleyi mahsus ortaya bu şekilde koyuyorum. Nabi'yi anlayan okumuşumuz niye yok diye sormuştu da bir talebe. Yavrum Abdullah Gül kaçıncı Cumhurbaşkanımız dedim, 2012'deydik de kaçıncı liderimizdi dedim. Cumhurbaşkanımız değil, liderimizdir diye sordum. 2012 o vardı. 11 dedi. İşte 11 dersen Nabi'yi anlayan olmaz dedim. Neden dedi? 74 çünkü dedim. Yani sen bu zincirin neresinden kopardın yavrum? Yani Alparslan'ın aranda bir sıkıntı mı var yani? Nesini tutmadın? Yani, 1040'tan beri sabit olan 5 şeye dikkat çekmek istiyorum. Yönetim biçimi değişti diye tarihi süreklilik e, değişmez ya. Din aynı, dil aynı, vatan, millet, devlet aynı. E, ne oldu? Ne oldu? Yönetim usulü değişti, değişir. Ne olmuş yani? Bu, bu başka bir meseledir yani. Ama köklerimiz e, en azından, en mütevazı yaklaşım da o zamana kadar uzanır. Bundan daha geriye dahi gitmek elbette mümkün. Böyle yorum yapılabilir, böyle ele alınabilir. Ama bu coğrafyada, bu devlet, bu vatan, bu millet, bu din ve bu dil ile geçirdiğimiz bin yılı hatırlamak ve hatırlatmak babında söylüyor. Oncuk bulmuş çocuk gibi oluyor. Yok, bıktım demez Allah razı olsun da, yani biraz acıyarak bakar. Efendim yüzüme karşı takdir ettiğini belki söyler nezaketen ama gıyabında bizim adam biraz garip falan diyor olabilir, haklıdır normal şeyler değil bunlar. Kitabını eline almış, gülüyor, neşeleniyor, hüzünleniyor filan kendi başına bir insana ihtiyaç çok. Yani akıllıca şeyler değil bunlar ama aşk ile akıl bir yerde olmuyor tabii biri gelince böyle